Manidar bir lükte. Kadın kocasına sordu. Ölürsem ne kadar sürede evlenirsin? Toprağın kuruduğu zaman. Ve kadın iki sene sonra öldü. Eşi her kabir ziyaretine geldiğinde toprak ıslak görünüp üzgün şekilde döndü. Bir gün. Mezarlığa giderken kayın biraderiyle karşılaşıp ne yaptığını sordu ablamın toprağını suladım, oradan geliyorum. Kurumasın diye ölmeden önce vasiyet etti, dedi. Adam gülerek söylendi. Ah kadınlar, öteki dünyadan bile bu dünyayı yönetirler.